Obezler Parmak Kaldırsın Yapılan projeksiyonlara göre gelecek yıl dünya nüfusunda 700 milyon obez ve 2,3 milyar aşırı kilolu insan olacak. Türkiye'de tehlike altındaki ülkelerden biri. Gün geçmiyor ki obezitenin toplum sağlığını tehdit ettiğini gösteren yeni bir araştırma yayınlanmasın. 2,5 ay önce Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ülkemizde her 3 kişiden birinin obez olduğunu açıklamıştı. Kimse orada olmadı. Türkiye İstatistik Kurumunun geçen hafta açıkladığı verilere göre her bin gençten 148'i fazla kilolu, 38'i ise obezdi. Fazla kilolukta erkekler kadınları, obezlikte ise kadınlar erkekleri geçiyordu. Rakamların vahametini başka kaynaklarda teyit ediyor. Örneğin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na göre, Türkiye'de obezite sıklığı erkeklerde %20,5, kadınlarda %41, toplamda %30,3 oranında. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği ve Lipid Hipertansiyon Grubu tarafından bir araştırmanın sonuçları, her 100 kadından 40'ının, her 100 erkekten 20'sinin obez olduğunu ortaya çıkarmış durumda. Olay, salt bir sağlık meselesi olarak ele alındığında toplumun ilgisini ne yazık ki çekemiyor. Obezliğin ekonomik, sosyal ve psikolojik yansımalarının fark edilebilmesi ve tehlikenin büyüklüğüyle orantılı topyekün bir mücadele hazminin ateşlenmesi için kavramın sınırlarının genişletilmesi ve farklı ölçüm tekniklerinin belirlenmesi lazım. Bir hastalık olarak obezliği teşvik eden çevre faktörleriyle yüzleşmeden bu beladan kurtulamayız. Oburluğun temelinde ihtiyaçtan fazlasına sahip olma arzusu, onun da altında korku yatıyor. Genellikle kişilerin bu zaafları başta en yakınlarındaki insanlar tarafından teşvik ediliyor ki, onlar da toplumsal yapı içinde zaten bu yönde kışkırtılmaktan kendilerini koruyamayan, az ya da çok kanaatkarlık duyguları zedelenmiş insanlar. Sadece yiyecek geçecek bağlamında değil, eşya, bilgi, statü elde etme, hakimiyet kurma ve güç kullanma bakımından durulması gereken sınırlar ortadan kalkmış durumda. Doyum miktarı her geçen gün arttığından insanlar susuzluklarını gidermek için tuzlu su içtiklerinin farkına varamadan daha fazla harcama yapıyorlar. Yenilerini eskitmeye fırsat bulamadıklarından aslında fakirleşiyorlar. Etkilerini artıracakmış zannederek daha çok konuşuyor veya yazıyorlar. Gündelik hayatları kelime israfıyla mağlulleşiyor. Daha çok yere damgalarını vurmak, mümkün olan her noktada borularını öttürmeye çalışıyorlar ama dünya o kadar geniş ki yetişemiyorlar ve bu yüzden asla tatmin olamıyorlar. Bir obezin fazla yağları nasıl içten içe bütün organlarını çürütüyorsa, insanlar arsızca edindikleri her şeyin ağırlığı altında kalıyor. Vaha gibi görünen bir çölde kıtlıktan yavaş yavaş ölüyorlar. Sıradan obezler nasıl ki ailelerine maddi manevi, yüksek politik ve medyatik obezler de topluma o denli zarar veriyorlar. Siyasi liderlerin ve destekleyicilerinin her ne pahasına olursa olsun daha fazlasını isteme motivasyonları ister istemez aynı arzunun kölesi olan diğer gruplarla çatışma ortamı yaratıyor. Büyük ve önemli kişilerin fütursuzluğu küçüklerde ve daha önemsiz insanlarda oranla benzeme hakkı doğuruyor. Bu süreç bazen de kendilerini onlardan koruma kaygısıyla bir savaş taktiği olarak işliyor. Madem o bağırıyor... ''Biz de sesimizi yükseltmeliyiz. Madem o genişleyip yayılıyor, biz de kütlemizi artıralım diye düşünülüyor. Sonuçta kilolar artmasa bile psikolojiler topyekün obezleşiyor. Obezlikten kurtulmak hiç kolay değil. Ciddi emek ve sabır gerektiriyor. Üstelik fazla kilolar gittiğinde vücut pörsüyor, deriler sarkıyor. Bunları toparlamak için spor da yetmiyor. Mecburen bıçak altına yatılıyor. En doğrusu ilk baştan tedbir alıp hastalığa yakalanmamak. Bunun için de manevi obezlik mikrobuna karşı alarmda olmak lazım. Vücut ölçülerine dikkat eden insanların bile ben obez miyim diye sormasında yarar var. Sadece ağızdan veya kalemden çıkan sözlere dikkat etmek, durdurak bilmeden hırsla konuşanlara, reklam ve propaganda kokan her türlü sese karşı kulakları biraz kapamak, Eyleme ayrılan zaman kadar tefekküre dalmak bile koruyucu tedbir olabilir. Evet, diyet yapmaktan söz ediyorum. Bizi obezleştirecek insanlardan kaçalım kaçabildiğimiz kadar, diyor Nur Akman,